Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hepinize hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Evlatları sınavda olanların yüreğine ferahlık en hayırlı neticeler inşallah Rabbim nasip etsin. Çocuklarını büyütmüş birisi olarak size söyleyeyim ki gerçekten çok fazla bir önemi yok. Çocuklarınızın işte hangi okullarda okudukları ya da işte kaç puan yaptıkları, onların hayat başarıları açısından çok da büyük bir önem taşımıyor arkadaşlar. Bunu bilin yani ve çocuklarınızı sıkıştırmayın. Tabii ki potansiyellerini gerçekleştirmeleri için. <gülüyor> onları biraz teşvik etmeye ihtiyaç var. Ama teşvik etmekle sıkıştırmak çok geçişken <gülüyor> ve biz teşvik ettiğimizi zannedebiliyoruz bazen. Bunu hatırlatarak başlamak istedim. Efendim, e, e, acizane kanaatim bu konuda. insanın hayat başarısıyla ilgili, e, akademik başarısıyla ilgili kanaatim. E, böyle birdenbire pik yapıp, yani tavan yapıp, e, çok yüksek bir yerden başlayıp, sonra böyle durgun gidecekse, ee, çok büyük bir şey ifade etmiyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş hep yukarıya doğru gidenler yani istikrarlı bir şekilde Efendimizin de e, nafile ibadetlerde söylediği gibi istikrarlı bir şekilde çalışma alışkanlığı olup e, işte kendini çok sıkmıyor ama yani hiç de ucunu bırakmıyorsa göreceksiniz o birdenbire tavan yapanları geçecekler. Bir de tabii geçmek mi yani bizim bu dünyadaki derdimiz ama işte biz, bu hayat şartları bizi gerçekten buna çok itiyor. Hep bir yarış halinde, hep bir kıyas mukayese halinde. Çünkü işte sıralamada kaçıncı olduğu vesaire kaç kişinin önüne geçmiş, kaç kişiyi arkada bırakmış, işte bir soru daha çözersem gibi endişeler bizi o hani... <gülüyor> nihai hedefimizi e, gölgede bırakabiliyor unuturuyor demeyeyim ama gölgede bırakabiliyor ve e, yanlış yapıyoruz yani arkadaşlar öyle olunca totalde yanlış yapıyoruz. E, i̇nşallah tabii ki bütün evlatlarımız faydalı insanlar olsunlar. E, kendilerine, çevrelerine, ülkelerine faydalı insanlar olsunlar. Efendimizin e, o meşhur duasında söylediği gibi e, efendim Allahumme inni e'udhu bike minel hem ve'l hazan diye başlıyor. İşte Allahım geçmiş için üzülmekten, gelecek için kaygılanmaktan sana sığınıyorum ve onu bir kemilerle aciz ve acizlikten ve tembellikten sana sığınıyorum diyor. Ee, bana sorarsanız yani insanın kendisini benim elimden hiçbir şey gelmez, bu konuda yapacağım hiçbir şey yok diye düşünmesi ve kendini hep böyle çaresiz, başarısız, işte e, yani ve onun doğal sonucu zaten tembellik. İşe yaramaz hissedip efendim tembellikle böyle dünyadan, dünya onun önünden geçip giderken onun böyle seyretmesi. Bu durumdan Allah'a sığınıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bu sayı doğrusu örneğimiz var ya bizim onu zaman zaman çok test ettim ben o örneği. Yani yıllardır çok anlatırım. Gerçekten çok işe yarayan bir örnek arkadaşlar hepimiz çocuklarımızla da dahil olmak üzere o sayı doğrusunda bir yerden başladık ve e, ileriye doğru gidiyoruz. Başladığımız noktayı unutursak ve karşımızdakinin de hayata nereden başladığını dikkate almazsak arkadaşlar, herkesin aynı yere varması gerektiğini zannedebiliriz. Yani başarıyı öyle ölçebiliriz. Bu, maalesef dünya başarıları böyle ölçülüyor. Halbuki Allah Teala bizim nereden başladığımızı da dikkate alıyor. Yani eksi 30'dan başlayıp artı 5'e gelmiş birisi mi? Daha ileridedir. Artı 20'den başlayıp artı 30'a gelmiş birisi mi? Daha ileridedir. Ama biz baktığımızda ne görüyoruz? Birisi 5 puanda, birisi 5. 30 puanda. Diyoruz ki 30 puan olan daha ileride. Hayır Allah katında diğeri 35 puan yükseldiği için o daha ileride. Yani Cenab-ı Hak hepimizi kendi şartları içerisinde değerlendirecek. Evlatlarımızın da farklı farklı zekaları, farklı farklı öğrenme biçimleri, farklı farklı karakterleri hatta bu karakterin yani çoğu eğitimci bunu kabul etmiyor ama doğuştan gelen ve bütün hayatınız boyunca onunla yani o doğuştan gelen özelliklerle çatıştığınız sürece e, başarılı olamayacağınız belirleyici bir e, genetiği efendim çok belirleyici değil ama önemli konularda belirleyici bir genetiği ne bileyim ilgi alanları farklı mizaçları var çocuklarımızın ve farklı ailelerde doğdular yani farklı şartlarda doğdular dolayısıyla onları e, kendi şartlarıyla değerlendirmek ve e, hiçbir şeyin Dünyada onunla aramıza girmesine engel olmamak yani bize düşüyor. Bunu söylemek benim için de kolay değil ama gayretimiz o yönde olmalı inşallah birbirimizi bu yöne teşvik etmeliyiz. Peki konumla tamamen ilgisizdi ama gündem çok kuvvetli olduğu için ve herkes bizlerden işte dua falan istediği için onunla başlamak istedim. Dua ediyoruz haklarında en hayırlısı neyse o olsun Rabbim imanlı, ahlaklı, dürüst, çalışkan gençlerimizin önünü açsın inşallah. Onlara fırsatlar versin. Bu açsın duasının da çok böyle bazen eksik kalabileceğini düşünüyorum. Bilenler bilir. Mesela biz hep dua ederiz. Ya Rabbi işte hayır kapıları aç. Tamam açtı Cenab-ı Hak ve sen bön, bön baktın. Yani açtığı önünde kaç tane kapı açtı ama girmedin o kapıdan ne olacak? Arkadaşlar hiçbir şey fark edecek mi yani senin için? Onun için o açılan fırsatları da görmeyi ve onları kullanmayı Allah Teala bizlere nasip etsin. Ee, hani iki kayık bir helikopter fıkrası vardır onun gibi. Efendim e, çünkü Allah Teala'nın ben hiç kimseyi fırsatsız, imkansız bıraktığını düşünmüyorum. Sadece o fırsatları kullananlar var ve kullanmayanlar var. Allah Teala'nın bizi böyle... Tuzağa düşürdüğünü düşünmüyorum ben. E, herkes aslında kendi karakterini göstermiş. Yani arkadaşlarımız, dostlarımız iş hayatımızda veya sosyal hayatımızda veya evlilik hayatımızda yani. Aslında her şey belliymiş ama biz bazı şeyleri görmeyi bazı şeyleri görmemeyi tercih etmişiz. Önceliklerimiz farklıymış. E, dolayısıyla arkadaşlar Cenab-ı Hak bize haksızlık etmez yani hepimize. E, iyilik ve hayır kapılarını her zaman açar ama bizim dikkatimiz başka tarafa yönelikse biz başka yerlere bakıyorsak o açılan kapıyı görmeyebiliriz e, dolayısıyla bir de görmek var yani sadece kapının açılması yetmez e, değil mi görmek var allah Teala görmeyi nasip etsin girmeyi nasip etsin onun bize açtığı hayır kapılarından Peki arkadaşlar bu hayır kapılarını şimdi böyle bağlayalım, güzel bir noktaya geldik. Bu hayır kapılarının en büyüğü arkadaşlar her vakit okunan ezandır. Her vakit Allah Teala bizim önümüzde büyük hayır kapıları açıyor. Allah Teala ezanlara böyle bakmayı nasip etsin bize. Ve işte Efendimizin söylediği gibi namaza dururken ferahlayanları, namazla sevinenleri, namazla rahatlayanları, yani bizi onların arasına katsın Rabbimiz. Efendim ezana böyle bakmalıyız diyor. Daha sonra temizlik konusunu. Biliyorsunuz bugün Gazali'de namazın rüküm ve şartlarının tek tek her birinin manevi boyutları üzerinde e, duracak Gazali. İnşallah bugün artık burayı tamamlayalım. Ezandan bahsetmiştik geçen hafta, temizlikten bahsetmiştik. Yani namazın bildiğimiz içinde ve dışındaki şartları, farzları var ya. İşte onları manevi boyutlarıyla e, böyle temas edip geçiyor. Dikkatimizi o manevi boyutlarına çekiyor. Temizliğin aynı zamanda sadece beden ve işte hadesten temizlenme olmadığını yani abdestsizlik halinin giderilmesi olmadığını aynı zamanda kalbimizin, düşüncelerimizin, niyetlerimizin de temiz olması gerektiğini Allah'ın huzuruna durduğumuzda arkadaşlar bu yani sadece namaz için değil her halimiz için gerekli. Yani e, hadis-i şerif var Pey efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yanzur ila esamikum ve la ila ibdanikum velakin yanzur ila kulubikum ve a'malikum buyuruyor. Allah sizin kalplerinize, bedenlerinize bakmaz diyor. Sizin e, affedersiniz Allah sizin kalıplarınıza, bedenlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve davranışlarınıza, amellerinize bakar diyor. Yani nazargahı ilahi demiş eskiler buna. Kalbe. Dolayısıyla şöyle düşünün yani evinizin misafir odasını nasıl böyle e, tabii o da çok tartışılıyor da hani en azından böyle bir misafir geleceği zaman nasıl böyle yastıkları falan düzeltiyorsunuz işte bir ortalığa bir çeki düzen veriyorsunuz çünkü misafirler orayı görecek işte banyoyu kullanırlar ne olur ne olmaz değil mi havluyu değiştiriyorsunuz falan. Öyle düşünün yani allah Teala bize baktığında kalbimize bakıyor. Eşarbı kaç paraymış, üstündeki kıyafet kaç paraymış, iyi miymiş değil miymiş? Tabi onun temizliğine de dikkat ediyor yani çünkü o da şart koşulmuş. Ee, ama kalbin temizliğine de dikkat ediyor. İşte Gazali onu bize hatırlatıyor. Ondan sonra Setre Avret maddesine geçti arkadaşlar. Rabbinin görüp bildiği iç aleminin çirkinlikleri, kalbinin kötülükleri hususunda neler düşünüyorsun diyor. Bir düşün bakalım diyor. Kötülükleri ancak pişmanlığın, hayanın ve Allah korkusunun örteceğini bil. Yani senin kalbinde bir kötülük varsa bunu e, sabah da birisi sormuştu bana Instagram'dan. Yani işte üzüldüğümüz, geçmişte kalan veya işte her işimiz ters gidiyor mesela. Bakıyoruz yani ters gidecek bir şey yok ama her şey ters gidiyor. Hani sadaka da veriyoruz falan diyor arkadaşımız. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, en büyük temizlenme aracı tevbe istiğfardır. Çünkü muhakkak biz bir şey yapmışızdır arkadaşlar. Bazı kardeş, yani ben böyle düşünmeyi tercih ediyorum. Bazı kardeşlerimiz böyle düşünmeyi tercih etmiyor. Diyor ki, e, yani hep Allah'tan gelen böyle bazı terslikleri, hani aslında bana sorarsanız hiç kötülük de gelmez Allah'tan. O ama bir bahsi diğer, başka zaman inşallah konuşuruz. Allah'tan gelip böyle bizim hani hayatta böyle yaşadığımız hep elimizde olmadan yaşadığımız bir takım sıkıntıları falan hep imtihana yormayı çok seviyor bazı kardeşlerimiz saygı duyuyorum çünkü insan psikolojisinin belki kendisini acaba ben şimdi ne yanlış yaptım da başıma bu geldi diye düşünmek belki bazıları için çok yıpratıcıdır çok zordur bunu buna tahammül etmek dolayısıyla ona saygı duyuyorum ama ben kendi bakış açımı kendi noktayı nazarımı söylüyorum arkadaşlar benim noktayı nazarımda benim başıma bir şey gelmişse birinci ihtimal ben yanlış bir şey yaptığım içindir. Ben böyle bakmayı tercih ediyorum. İkinci ihtimal ama o ikinci ihtimal de hep var. İkinci ihtimal ben yanlış bir şey yapmamışımdır ama Allah Teala beni bir imtihandan geçirmeyi murad etmiştir. Bir e, not yükseltme sözlüsü diyorum ben bunlara. Yani bakmıştır şu Fatma Bayram, biraz daha böyle elinden tutalım da biraz daha iyi bir yerlere gelsin. İşte bir hoca mesela öğrencisinin notunu yükseltmek ister. Der ki bak hazırlan pazartesi günü seni sözlü yapacağım. E, amacı nedir? Orada kolay sorular sorup ona bir yüksek bir sözlü notu verip işte karneye dört yerine beş gelsin. Öğrenci de zanneder ki hoca bana taktı. Devamlı benimle uğraşıyor der. İşte allah Teala bize takmaz arkadaşlar. Bizim bizi yükseltmek ister. Bizi ilerletmek ister. Bize fırsatlar vermek ister. Ee, ama onları biz yanlış anlayabiliriz, yorumlayabiliriz. Bu yanlış anlama ve yorumlama da acizane kanaatim Allah hakkındaki zannınıza bağlıdır. Yani siz Allah'ı nasıl biliyorsunuz? Nasıl biliyorsunuz? böyle kullarını gıcık eden, sinir eden işte böyle inadına inadına işler yapan, ne bileyim böyle kahrı, devamlı cezalandıran böyle bir anlayışınız mı var Allah hakkında? Veya suizan yani kötülükler yaratan işte böyle arabesk şarkılarda çok vardır isyankar tutumlar. Öyle mi düşünüyorsunuz? İşte nasıl düşündüğünüze bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla ben Asla zulmetmeyeceği, asla haksızlık yapmayacağı için birinci seçenek acaba ben ne yaptım? Çünkü ben böyle düşünmenin bizi ilerlettiğini düşünüyorum. Kendim için söylüyorum bunu. Yani ben acaba ne yaptım, neyi eksik yaptım? Böyle düşünmek beni ilerletecek. Çünkü bulamasam bile ne yanlış yaptığımı bulamasam bile arkadaşlar tevbe istiğfara devam ederim. Sadaka veririm, hayır hasenat yaparım. Aklıma gelmişse bir şeyler ama burada da ipin ucunu kaçırmamanız çok önemli. Yani devamlı kendini suçlamak böyle ipin ucu kaçtığı zaman patolojik bir şey yani. Hastalıklı bir şey işte. Hep böyle denge üzerinde olmak. Hani korkuyla ümit arasında olmak meselesi var ya. O bakımdan belki e, bazı arkadaşlarımız işte o ipin ucunu kaçırırım diye hep imtihan nazarından bakmayı tercih ediyorlar. Kötülüklerini ne örter? Gazali diyor ki pişmanlık örter. Pişmanlık dediğimiz şey tövbedir işte. Tövbe ederek sen kötülüklerini örtebilirsin. O kalp aynasına düşen kirleri anlatan hani bir nokta düşer siyah bir nokta düşer her yaptığınız kötülükte kalp aynanıza bir siyah nokta düşer diyen hadisi şerifi de hatırlamanın tam sırası. Nasıl temizliyorduk kalp aynasını? Tevbe istiğfarla. Tevbe istiğfar arkadaşlar Nisan suresinde tevbeden bahseden iki ayet var. Şimdi ayet numaralarını hatırlayamıyorum. Birisi ve tevbetu tevbetü diye başlıyor. Birisi de innemet tevbetü diye başlıyor. Tevbe ancak şudur diyor birinde. Diğerinde de diyor ki tevbe şu değildir diyor. Bunlar peş peşe geliyor. O iki ayeti de bulun ve bakın arkadaşlar. Biraz e, merak edin. Efendim hangi tevbe tevbedir? Hangi tevbe tevbe değildir? Ona da bakmamız lazım. Peki konumuz tevbe değil. Allah korkusu, haya ve pişmanlık. Kalbin temizliklerini, kötülükleri bunlar örter. Bu sayede yani sen günahlarını düşünerek işte Allah'tan korkarak ondan sonra uh, utanç duyarak yani Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyorum ben ama kalbimde ne düşünceler var kıskançlık var rekabet var çekememezlik var efendim hırs var efendim doyumsuzluk var ne bileyim başka başka günahlı yani bunlar en söylenebilecek gibi olanları daha bir de söylenemeyecek efendim ne kadar insan içine çıkamayacağımız yani çıkaramayacağımız ne düşüncelerimiz var e, bundan dolayı da haya duym duymalısın diyor e, Böylece Allah'ın huzuruna efendisinden kaçmış fakat pişman olmuş, korkarak ve utanarak başı eğik bir vaziyette dönüp gelen ve efendisinin karşısında mahcup mahcup duran bir kölenin duruşu gibi dur. Yani kalbine böyle bir bak nasıl kalbin Allah'ın huzuruna çıktığında o şekilde kendini hazırla diyor. Setre, Yani şeyden bahsederken... E, giyim kuşamdan bahsederken işte üstün başın e, düzgün olmalı ama kalbin de düzgün olmalı. Hani onu anlattı. Şimdi kıbleye dönme. İstikbali kıbleden bahsediyor e, bu bölümde. Diyor ki yüzünün görünen kısmını başka yönlerden ayırıp Allah'ın evi tarafına çevirmek. İstikbali kıble bu demektir. Kalbini de, şimdi yüzünü döndün Allah'ın huzuruna. Kalbini de başka meselelerle ilgilenmekten men ederek, Allah'ın emrine yöneltmenin senden istenen bir şey olmadığını mı düşünüyorsun? Yani Allah'ın huzuruna durduğunda sadece yüzünün dönmesi yeter mi? E vardır ya böyle arkadaşlar... Ee, çok bilirsiniz bunu yani hele hele çalışan arkadaşlar yani kurumsal çalışan arkadaşları söylüyorum. İşte bir toplantıya çağrılırsınız, toplantı e, gereğinden fazla uzar ya da işte hiç ilgilenmediğiniz, sizin orada bulunmanız gerekmeyen hani zorunlu aslında zorunlu olmadığınız bir konudur. Yani bedenen oradasınızdır ama işte aklen başka yerlerdesinizdir. Hatta çocuklarımız bize bunu yapar, şarteli indirerek dinlerler bazen bizi. O da orada da sorumlu biziz aslında. Neden hani doğru anı yakalayamadık ve doğru bir şekilde e, iletişim kuramadık diye düşünmemiz lazım. Yani bu çünkü şunu unutmayın arkadaşlar. Bu da biraz acı veren bir şey ama e, hakikat, e, gerçek zaten biraz acıtan bir şeydir insana. E, Engin Geçtan diyor ki anne baba ve çocuk arasında bir problem varsa sorunun kaynağı, problemin kaynağı her zaman anne babadır diyor. Ee, bunu bir kenara yazın yani. Hani böyle e, sizin yaptıklarınızın dışında bir şey olmaz orada aslında. Hani doğradığımız ekmek kaşığımıza çıkar. Evet şimdi e, efendim bu işte bedenen orada olup da kalben orada olmamayı biz biliriz bir de bir reklam vardı hani kadın böyle araba kullanmaya çalışıyor yanındaki kocası sanırım adam da devamlı söyleniyor öyle mi yapılır böyle mi yapılır falan kadın daha çok panikliyor paniklememek için bir sakız atıyor ağzına ve adam konuşuyor ama kadın hiç duymuyor hani işte böyle böyle mi çıkacaksın diyor Allah'ın huzuruna diyor halbuki Allah senin kalbine bakıyor değil mi ee, kalbi başka meselelerle ilgilenmekten menedip Allah'ın emrine yönelmen, yani bunu huşu meselesinde de anlattı. Hatırlarsınız Gazali huşu konusunu anlatırken de anlattı. Ee, yani düşünün işte çok yüksek mevkideki birinin huzuruna çıkmışsın ama dinlemiyorsun adamı. Ee, ya da bir şeyler söylüyorsun ezbere çünkü bir konuyu söylemek için çıkmışsın. Bir meseleyi arz edeceksin, bir şeyler söylüyorsun ama böyle ezberlenmiş papağan gibi söylüyorsun. Adam sana ne dedin dediğinde veya şurada ne demek istedin dediğinde, efendim hangisinde, nerede falan diyorsun. Veya karşındaki muhatabın bir şeyler anlatıyor, Affe anlayamadım affedersiniz dinleyememişim, dinleyememişim sizi, işte o sırada telefon çaldı falan diyebilir misiniz yani. Diyor ki işte namaza böyle durun yani, ağzından çıkan her kelimesi önemli olan bir kişinin huzurundasın, bir zatın huzurundasın ve senin ağzından çıkan her kelime de çok önemli. Oradaki samimiyetin, oradaki ciddiyetin, oradaki alçak gönüllülüğün, arkadaşlar bunu unutmayın yani. Duada, ibadette zillet esastır arkadaşlar. Zillet esastır. Yani al, buradaki zilleti olumsuz bir şey gibi düşünmeyin. Yani böyle Allah korusun mesela bazen e, olabilir bu çeşitli meslek gruplarında, çeşitli anlarda yaşadığımız bir şeydir yani. İşte Kur'an okurken mesela çok güzel okuyorsunuzdur böyle içinizden işte yani güzel okudum diye geçirebilirsiniz. Ne bileyim? Yani yaptığınız bir hizmet, yaptığınız bir ibadet, dua ederken mesela. Değil mi? Yüksek sesle bakın bununla ilgili ayet var arkadaşlar. Bağırma diyor. Hadis-i şerif var. Bağır mesela çok uzun uzun böyle şiirsel ifadelerle böyle dualar var ki dua eden ne dediğini anlıyor mu acaba diye mütereddidim ben yani. Ne dediğini bildiğini zannetmiyorum. Ezberlemiş. Çünkü nereden anlıyorum ne dediğini bilmediğini? Vurguları yanlış yapıyor. Kelimelerdeki vurguları yanlış yapıyor. Cümledeki vurguyu yanlış yere koyuyor. Dolayısıyla arkadaşlar Allah Teala bizden böyle şiirsel konuşmamızı falan istemez. Bu yüzden de mesela kendi duanızı kendiniz yapmanız en makbulüdür. Yani e, dürüst olalım. Bunu birkaç kişiye söylemişimdir. Ben sizin anneniz için ne kadar samimi yalvarabilirim ki yani? Sizin kadar samimi yalvarabilir miyim? Sizin anneniz, babanız, sevdiğiniz, evladınız, evladını kaybedenler var. Tamam yani empati yapmaya çalışalım ama ne kadar samimi olabilir? Orada hangi sözlerin söylendiğinin çok fazla da önemi yok. Ama tabii dua, duada söylenen hani... Şefaat ya Allah yerine seyahat ya Allah demiş ya işte menkıbeye göre evliya çelebi. Tabii ki kelimeler önemlidir yani seçmelisiniz yani huzurdasınız ve ya kabul edilirse hani ne diyorsun sen şu anda ne dediğini kulağın duyuyor mu? Hani e, dolayısıyla ama bilin ki asıl olan kalp akimin huzurunda olduğunu bilmek ve sen kimsin o kim yani ona göre o duruş ona göre olmalı. Arkadaşlar ilginç bir şey yani dünyada kendisinden birkaç basamak yukarıda olan birisinin karşısında böyle el pençe divan durup Efendim Allah'ın huzuruna durduğunda böyle kralmış gibi durması da değil mi ee, insanın ilginç bir durum Efendim diyor ki tam olarak odaklanacaksın ee, şunu unutma diyor burası bence önemli yıldız koymuşum ben buraya arkadaşlar ee, bu dış vazifeler diyor. Dış vazifeler ne? Baştan beri söyledikleri. İşte temizlenmek, elbise, temiz elbise giymek, bedeninde elb abdestin yoksa abdest almak, işte namaz kılacağın yerde bir pislik varsa onu gidermek, setre, avret, kıbleye dönüyorsun. Bak bunlar hep fiziki bir hazır oluştur. Yani fiziki olarak, beden olarak ve mekan olarak hazırlanıyoruz. Namaz kılacağımız yer temiz olmalı, yönümüz kıbleye doğru olmalı, üstüm başım temiz olmalı. Hep dış şartlar bunlar. Şimdi diyor ki bakın, bu dış şartlar, arkadaşlar buraya odaklanın. Bu dış şartlar sadece iç bünyeyi harekete geçirmek, organları kontrol altında tutarak kalbe karşı gelmemelerini sağlamak için dış uzuvları zapturapt altına almaktan ibarettir. Yani bazıları diyor ya, daha ileri gidenler hele diyorlar ki ne gerek var yani namaza, işte. Bu belli hareketleri yapmaya, tam eğildim mi, rükü olduğumu mu, secdede burnum yere değdi mi, ayak parmaklarım yere değdi mi? Yani bunlar o kadar önemli değil. Önemli olan kalbin Allah'ı anması. Biz zaten hep Allah'ı anıyoruz. Dolayısıyla böyle zahiri bir anışa bizim ihtiyacımız yok diyorlar. Onlara verdiğim yani benim kendi içimde bu itiraza yaptığım, verdiğim cevapla burada Gazali'nin verdiği cevap çok güzel örtüştü. Allahu Alem ben de zamanda Gazali'den almışımdır. Çünkü bunları okuduğumda, ilk okuduğumda ben i̇hya ül e 16-17 yaşlarındaydım. Bir Kur'an kursu öğrencisiydim. Ee, size anlatmışımdır belki. Hasan el-Benna'yı çok severdim. O dönemde ee, ve Hasan el ne yapmışsa aynısını yapacağım diye onlar hep İhya okurlarmış. Biz de toplanıp böyle birkaç arkadaşımızla İhya'yı baştan sona okumuştuk. İşte e, Fizilal Kur'an'ı baştan sona okumuştuk. Onlar okumuşlar diye Hasan el okumuş diye. Dolayısıyla muhakkak ki yani ben kendi fikrim zannettiğim şeyler kim bilir o yaşlarda zihnime kazınmış olan ifadelerdir mutlaka. Gazali ne diyor burada arkadaşlar? Senin içinle dışın arasında bir etkileşim vardır diyor. İnsan bedenen bedenini, elbisesini, kıyafetini hazırladığı zaman bir şeye kalbi de hazırlanmış olur diyor. Yani siz şimdi düşünün lalet tayin böyle aa sen mi geldin? Böyle başınızı çeviriyorsunuz birini görmüşsünüz. Bir böyle görüşmek var. Bir de bir kişi için hazırlanmak var. Nasıl e, heyecanla hazırlanıyorsunuz ve işte her e, neyi önce vereceğim, neyi sonra ikram edeceğim, işte nasıl karşılayacağım, nereye oturtacağım, nasıl düşünüyorsunuz? Bu, bu hazır oluş, nasıl kalbinizi de hazırlıyor o görüşmeye? İşte namaz da böyledir diyor. Çünkü organlar, hareketlerinde, öteye beriye dönüşlerinde isyan edip sınırı aşarlarsa yani biz bir başkasının mesela beden dili dediğimiz şey var ya arkadaşlar e, vakti olanlar şart değil ama hiç olmazsa bir iki bölüme bakın Lie to Me diye bir dizi var Lie to Me e, beden dilini işliyor biraz abartılı tabii hem, hem de polisiye ben polisiyeyi çok severim Efendim, e, orada da göreceksiniz bunu. Biz bir başkasının düşüncelerini, işte hissiyatını, bir bir olaya nasıl baktığını, e, tabii ki beyan esastır. Kendisi kendisini nasıl açıklıyorsa hukukta beyan esastır. Ama ilişkilerde, günlük hayattaki ilişkilerimizde nereden biliriz karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini arkadaşlar? Nereden biliriz? Nereden sezeriz? Dış görünüşünden ve davranışlarından sezeriz. Mesela buna beden dili insanlar arası ilişkilerde çok önemli bir yer tutar. Hatta bakın iletişim konusunu çalışmıştım ben bir zamanlar. İletişimde şöyle bir şey var. Diyor ki fikirlerin aktarımında sözlü sözlü iletişim esastır. Ama duyguların aktarımında sözsüz iletişim esastır. Şöyle bir örnek veriyor. Mesela diyelim ki ben... İklim değişikliklerini anlatacağım size. Veya işte Gazali namazı nasıl yorumlamış? Namazın manevi boyutunu nasıl yorumlamış? Bunu anlatacağım. Konuşmadan anlatabilir miyim? Konuşmak zorundayım yani. Böyle el yüz mimiklerle anlatabilir miyim? Anlatamam. Iklim değişiklikleri gibi veya da işte uzayda hayat gibi neyse yani. Veya işte kuantum fiziği gibi. Bir konuyu anlatacaksan muhakkak konuşmam gerekir. Çünkü orada bilgi var, fikir var. Ama duygulardan bahsedeceğiniz zaman konuşmanız gerekmez. Bu yüzden diyor Doğan Cüceloğlu'nun verdiği bir örnektir. Bu çok güzel bir örnektir. Ee, bu yüzden diyor ama yabancıları okudukça bizimkilerin de onlardan aldıklarını, bu örnekleri onlardan aldıklarını gördüm. Ee, bu yüzden diyor mesela bir arkadaşınızı gördüğünüzde, yolda karşılaştığınız bir arkadaşınızla daha hiç konuşmadan, Neyin var senin bugün diyebilirsiniz. Nereden bilirsiniz? Neyin var senin bugün? O da size şöyle der. Yok bir şey ya der. İnanır mısınız? Diliyle bakın yok bir şey dedi. Yok yok var sen de bir şey bugün bak lütfen bir derdin mi var bir sıkıntın mı var yardımcı olalım falan dersiniz baktınız söylemek istemiyor peki tamam sen bilirsin ama bak ne zaman bir ihtiyacın bir sıkıntın olursa lütfen ben buradayım sakın benim varlığımı unutma dersiniz değil mi böyle demeniz gerekir daha doğrusu nereden anladınız onun bir sıkıntısı olduğunu halbuki yok diyor sorduğunuz zamanda ha iyi yokmuş diyor musunuz yokmuş bir derdi diyor musunuz o öyle yok ya bir şey yok bir şey ya boşver dediği zaman onun için arkadaşlar biz bir başkasının iç dünyasını, duygularını, niyetlerini, hissiyatını davranışlarından biliriz. Bu yüzden de içimizle dışımız arasında bir etkileşim vardır. Hatta içimizi dönüştürmek istediğimiz zaman dışımızı değiştirmemiz buna yardım eder. Yani ne, nedir mesela? işte kalkıp bir duş almanız, üstünüzü değiştirmeniz, şöyle bir e, ne bileyim işte tıraş olmanız, erkekse, kadınsa işte saçına başına bir çeki düzen vermesi, o e, üstündeki o miskinliği, o bedbinliği, o efendim depresif hali atmasına yardım eder değil mi? Çıkıp bir yürüyüş yapması. Mesela sadece yürüyerek depresyonu tedavi edebilir insanlar arkadaşlar. Öyle söylüyorlar. Onun için e, işte diyor ki, organlar hareketlerinde öteye beriye dönüşlerinde isyan edip sınırı aşarlarsa kalbi kendilerine tabi kılarak onu da Allah'ın zatına yöneltmekten uzaklaştırırlar. Yani sen organlarını ne kadar hizada tutarsan, bedenini ne kadar böyle olması gerektiği gibi huzurda olma bilincinde tutarsan bedenini, kalbini de o kadar huzurda tutabilirsin. Bu yüzden mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Üstüyle başıyla oynayan birisini gördüğünde namaz sırasında böyle amel-i kesir yapıyordu muhtemelen. Efendim ne diyor peygamberimiz? Bunun diyor kalbinde huzur olsaydı azalarında da huzur olurdu diyor. Bu yüzden mesela bazı zahiri, altını çiziyorum bu kelimenin. Bazı zahiri kurallara uymayı öğretmek çocuğumuza ona terbiyeyi de öğretmek demektir. Yani zaman içerisinde duygu ve düşünceleri ve hissiyatı da o zahiri kurallar çerçevesinde şekillenmeye başlar. İşte sofraya oturduğunda şu şekilde yemesi. Yani mesela... Aman yeter ki yesin ver uğraşma çocukla yeter ki yesin diyoruz. İşte ses çıkarıyor ağzını şapırıyor bir süre sonra ne oluyor? Yani bu tabii bir tek bununla olmaz. Ama bunu bir, ben bir e, örnek olarak söylüyorum. çünkü i̇şte Bu şekilde davrandığımız zaman çocuk kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen, başkalarını dikkate almayan, mesela bu sefer yüksek sesle müzik dinlemeye başlıyor. O, tramvayda giderken yüksek sesle telefonla konuşabiliyor. Kimseyi düşünmüyor yani hiç kimseyi düşünmüyor. İşte biz öyle, çünkü onu öyle kodladık, zihnini öyle kodladık. O yeter ki mutlu olsun, yeter ki yesin diye. Şunu aklından çıkarma diyor Gazali. Önce şu cümleyi söylüyor, bakın şu cümle çok şahane, onun için buralara yıldızlar koymuşum. Diyor ki, kalbinin çehresi bedeninin çehresiyle beraber olsun. Demek ki kalbimizin de bir veci var, bir yüzü var arkadaşlar. Ve bedeninin yüzü nasıl kıbleye dönüyorsa kalbinin yüzünü de kıbleye döndür diyor. İşte bedenen kıbleye dönmek senin kalben de kıbleye dönmeni kolaylaştırıyor. Allah'ın huzuruna dönmeni kolaylaştırıyor. Bu kıble meselesi de çok sorulur. Efendim işte Allah bir mekanda mı ki biz o tarafa dönüyoruz? Tabii ki değil. Ama biz bir mekandayız. Biz üç boyutlu bir evrende yaşıyoruz. Ve bizim bir mekana ihtiyacımız var. Bir yere dönmeye ihtiyacımız var. insan olduğumuz için. Şunu aklından çıkarma. Kabe yönüne dönmesi onu başka yönlere çevirmemekle gerçekleştiği gibi. Yani insanın yönünün kıbleye dönmesi nasıl olur? Ben de şu anda kıbleye mütevecci oturuyorum da onun için böyle böyle gösteriyorum. İnsanın kıbleye dönmesi nasıl olur? Arkadaşlar başka yönlere dönmeyerek, başka yönlerden kendisini çevirerek diyor. Kalpte Allah'tan başka her şeyden boşaltılmakla Allah'a yönelir. Tabii bunun, bunun arkadaşlar psikolojik arka planı var. Böyle hop diye namaza durunca hop diye olabilecek bir şey değil bu. Şimdi mesela e, kadınlar olarak bizler tabi... E, Tabii böyle kadınlar erkekler diye genellemelerin çoğu çok şey riskli bir şeydir genelleme yapmak çünkü her türün içinde her cinsin içinde arkadaşlar bir her birey ayrı bir dünyadır ve her birey ayrı ayrı özellikler taşır ama genel olarak kadınlar daha işte sevgi boyutu şefkat boyutu merhamet boyutu daha yüksek olan varlıklar genel olarak. Efendim dolayısıyla işte evladına düşkün, ana babasına düşkün, işte kardeşlerine düşkün, eşine düşkün, her neyse yani evine, ailesine düşkün böyle çok şey var. Zihninde, kalbinde çok fazla kişi var, olay var, her neyse değer var. Şunu bilin ki arkadaşlar onları hiyerarşik bir sıralamaya koymayınca Allah'a tam olarak yönelemeyeceğiz. Hiyerarşik bir sıraya koymamız gerekiyor. Acizane kanaatim arkadaşlar Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban etmesinde işte dün bahsettiğim Ali Şeriat'in haç kitabını mutlaka okuyun. Bakın mutlaka okuyun hacca gidecek olmasanız bile okuyun. Diyor ki herkesin düşünmesi lazım benim kalbimdeki İsmail ne diye diyor. Biraz felsefi boyuta ilgi duyuyorsanız çok ama demir leblebi bir kitap. Herkes için söylemiyorum. Tavsiye etmek için de değil, şimdi ikisini birleştirmek için söyleyeceğim. Kierkegaard'ın Korku ve Titreme diye bir kitabı var arkadaşlar. O da İbrahim'in kurban etmesinden bahsediyor ama onların inancına göre kurbanlık İshak. İshak'tan bahsediyor. Biz İsmail olduğunu söylüyoruz. Yani Kur'an bize onun İsmail olduğunu söylüyor. Şimdi orada diyor ki Kierkegaard. Allah diyor, yani kelimesi kelimesini hatırlamıyorum, mealen söyleyeceğim. Allah diyor, İshak'ı bağışladığı zaman İbrahim'e, yani biz İsmail diyelim ona, Allah İsmail'i İbrahim'e bağışladı, yani kesmedi, kesilmedi, kurban edilmedi İsmail ve geri döndüler. Ama diyor, artık İbrahim için o İsmail giderken ki İsmail değildi diyor. O kadar şahane bir cümle ki bu arkadaşlar bana göre. Ne demek istiyor? Yani onu kesmeyi göze aldı ya, kesebilecekti yani. Hani bıçak kesse kesecekti. Artık o kalbindeki sevgi eskisi gibi değil yani. Çünkü ve İsmail için de İbrahim artık eskisi gibi değil. Kendisini Allah yolunda kesebilecek bir babası var yani artık İsmail'in. Dolayısıyla o kalbimizdeki meşgaleler, kalbimizdeki önem verdiğimiz, değer verdiğimiz yani bu bir yemek de olabilir, bir giysi de olabilir, evlat da olabilir, ne bileyim bir meslek, bir kariyer de olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Kadınların biraz ilgisi dağınıktır yani erkekler birkaç konuya çok odaklanır da yani kadınlarda daha fazladır ilgi alanı. Her şey olabilir yani sizin kalbinizdeki yerini, şeyleri, Tırnak içinde şeyleri doğru yerlere oturtmadığımız zaman kalbimizde arkadaşlar şunu, şurada yazılanı gerçekleştirmemiz çok zor. İmkansız yani. Ee, en üstte, en üstte olmalı Allah. Hani bunu söylemek çok kolay. Ve herkes bilir yani. Bunu hani 7-8 yaşında bir çocuğa da sorsanız insanın kalbinde en üstte kim olmalı? Yani insan en çok kimi sevmeli Allah'ı der. Ama çocuklar bu konuda o kadar samimilerdir ki mesela ben birkaç kişiden duydum. Yani e, o zaman niye ölmek istemiyoruz? Hani ölelim ve bir an önce Allah'ın huzuruna gidelim, Allah'a kavuşalım. Çünkü en çok onu seviyoruz. Samimiyete bakın yani. E, dolayısıyla arkadaşlar e, tekrar edeyim Gazali'nin cümlesini. Kalbinin çehresi de bedeninin çehresiyle beraber olsun. Şunu aklından çıkarma. Kabe yönüne dönmesi, bedenin Kabe yönüne dönmesi, onun başka yönlere çevirmemekle gerçekleştiği gibi kalp de Allah'tan başka her şeyden boşaltılmakla Allah'a yönelir. Allahu Alem arkadaşlar, en doğrusunu Allah bilir ama ben bu boşaltmayı biz yapmadığımızda eğer Allah bizi seviyorsa bizim adımıza O yapıyor. O yüzden hayatta bir sürü şey geliyor başımıza ve sevdiklerimizle ilgili çok imtihanlar yaşıyoruz. Niye? Çünkü biz yapmadık onu. Biz yapsaydık belki onlar da o kadar o çocuklarımızla, o sevdiklerimizle, o değer verdiğimiz şeylerle o kadar imtihan olmayacaktık belki. Mesela burada Efendimiz'den bir rivayette bulunuyor. Diyor ki kul namaza durduğunda nefsi, gönlü ve yüzü. Üç boyuttan bahsetti bakın şu anda. Nefsi, bütün iç dünyamız yani. Ama hangi iç dünya? Kalp değil, kalbi ayrıca zikretti. <gülüyor> i̇ç güdülerimiz yani, nefsani tarafımız, hayvani tarafımız, arzularımız, işte isteklerimiz, bunların hepsi. Gönlü, kalbi yani ve yüzü aziz ve celil olan Allah'a yönelmişse, Namazdan anasının doğurduğu günkü gibi günahsız çıkar diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah ya Rabbi. Bu kadar söz ettik. İnşallah icrası da nasip olsun. Ayakta şimdi kıbleye döndük, namaza niyet ettik. Efendim namaza durduk. E, Tadi ile erkandan bahsedecek çünkü şu çünkü Artık o duruşların, yani namaz içinde çeşitli duruşlarımız var arkadaşlar. Kıyamda duruyoruz, rükuda duruyoruz, secdede duruyoruz, tahiyatta duruyoruz. Bu, duruşla, bu duruşlar sırasında ve intikaller var yani. O bir duruştan diğer duruşa geçerken yaptığımız hareketler var. Bunlar sırasında tadil-i erkana riayet etmek şafilere göre farz, hanefilere göre vaciptir. Yani böyle tavuk yem yer gibi namaz kılınmaz olmamalıdır. Hiç kılmamaktan iyidir. Bak bunu da söyleyeyim. Böyle kılacaksan hiç kılma demeyin birine. Hiç kılmamaktan her zaman iyidir arkadaşlar namaz. Hatta bir insan ben bunu da bir büyük bir korkuyla söylüyorum. Birkaç kere hayatımda söyledim. Burada da vereyim, Hadi bakalım. Yani hiç kılmıyorsa bir insan namaz ve beş vakit namazı kılamayacaksa, yani kılamayacak diye bir şey yok. Herkes kılar. Çünkü Allah insana gücünün yetmediğini emretmez. Ama bazıları işte kılamıyorum diyor. Arkadaşlar hiç kılmamasındansa günde bir kere kılsın, iki kere kılsın. Bakın bunu unutmayın, İslam'da e, ibadetler de dahil bütün hukuki e, kurallar, yani şer'i kurallarla ilgili prensip şudur. Bir şeyin tamamı yapılmıyorsa tamamı terk edilmez. Mesela ben örtünemiyorum, tamam da askılı giyme, bikini giyme, şort giyme, Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani örtebildiğin kadar ört ve bunu da Allah için yap yani. Aslında giyerdim de bu havada ben bu kıyafeti. Sırf Allah e, Allah'a bir parça da olsa, elimden geldiği kadarıyla da olsa itaat edebilmek için yapıyorum deyin. Her şey böyle yani. Namaz böyle, oruç böyle. Mesela mide ağrıyor oruç tutmuyorum. Peki denedin mi yani bir gün tut, bir gün tutma. Bir gün tut, iki gün tutma. Yani bir uğraş. Haftada bir gün tut. Yani Ramazana Ramazanı yaşaman için bir deneme yap yani. Doktorunun tabii izni yani inançlı oruca değer veren bir doktorun gözleminde asla sağlığa aykırı bir şey yapmayın. Şimdi tadil erkenden bahsedecek. tadil erken e, namazdaki huzurunuz ve huşuğunuz için yani birinin önünde nasıl böyle tabaklar havada uçuşarak işte koştura koştura gidip gelerek önemli birinin önünde hizmet etmezsiniz değil mi? Nasıl böyle vakarla, sükunetle, sessiz o tabaklar konur, alınır, bardaklar doldurulur ama hiç ses çıkmaz. Nasıl böyle sessiz, sakin... Yerli yerinde hareket edersiniz, bağıra bağıra konuşmazsınız, koştura koştura hareket etmezsiniz. İşte namazdaki tadil erken de böyle. Ve bunu arkadaşlar, ya işte kalbinizde e, o, o saygı, o huşu, o vakar, o haya, o ciddiyet kalbinizde yok diyelim. Arzu ettiğiniz kadar yok. Organlarımla bunu yaparsam bir süre sonra kalbimde de o olur mu? Evet arkadaşlar. Şimdi biz vaizler evet deyince hadi ya falan diye diyorlar insanlar TED Talks'ta izleyin arkadaşlar. TED Talks'ta taklit ederek bir psiko, ben psikolojimi değiştirebilir miyim diye konuşmalar var. Ama tabii iş dünyasına yönelik. Diyor ki mesela bir iş görüşmesine gittin diyor. Gittin iş görüşmesine, bu taklit konusunu yani psikolojide e, sahte aslında, sahte bir şey yapıyorsun o anda ama telkin, kendi kendine onu telkin ediyorsun. Nasıl gerçek duyguna dönüşür bir süre sonra. E, bir iş görüşmesine gittin, çok çekiniyorsun, kendine güvenemiyorsun, yani emin değilsin sana bu işi vereceklerinden, yeterince kalifiye olup olmadığını bilmiyorsun kendinin. E, diyor ki biraz erken git. Bir konuşmacı bakın aynen böyle tarif ediyor. Biraz erken git diyor. Lavaboya gir. Aynanın karşısına geç bunu evde yaparsan olmaz diyor. Tam görüşmeden önce yapman lazım. Yani 10-15 dakika önce git. Orada lavaboya gir, aynanın karşısına geç, kapıyı kapat lavabanın kapısına. Aynanın karşısına geç, kendi kendine böyle omuzlarını kaldır. Kendi kendine de ki ben harikayım, bu iş için çok uygun bir kişiyim. İşte bu işi ben alacağım, bana vermeyecekler de kime verecekler? İşte ben özgüvenim yüksek, çok iyi konuşurum, kendimi çok iyi ifade ederim. İşte böyle şeyler söyle diyor. Ve görüşmeye hemen gir, göreceksin bambaşka bir kişi olarak konuşacaksın diyor. Şimdi ama biz aynı şeyi nasıl? Namaz için söylersek A ne gerek var diyor. Kalbinde ne varsa zaten Allah biliyor diyor. Zaten arkadaşlar biz namazı tövbe haşa ya Rabbim. Yani Allah bizi bilsin diye mi kılıyoruz? Size soruyorum. Biz namazı kendimizi geliştirmek için kılıyoruz. Tabii ki Allah için, Allah emrettiği için, Allah rızası için. Peki Allah niçin emretti? Arkadaşlar aramızdaki ilişkiyi kuralım, geliştirelim, koruyalım. Allah ile aramızdaki ilişkiyi. Tek mecra arkadaşlar. Hiç namaz kılmayan adeta telefonun fişini çekmiş gibidir. Ya da işte telefonunu kapatmış gibidir. Allah ile arasındaki iletişim hattını kesmiş gibidir. Bunun için hani günde bir kere olsun, iki kere olsun e, kılın diyoruz. Hiç kılamıyorsanız. Bu tadil erkanla ilgili e, bir cümlesini aktaracağım size. Kişinin bu şekilde yani... Büyüklük taslamaktan azadı bir halde mütevazi işte zillet esastır dedik ya ibadette böyle hava atarak namaz kılınır mı kimin huzurundasın sen kime o diklenmeyi yapıyorsun yani o gururu o gösterişi kime yapıyorsun? Bu büyüklük taslamaktan azade bir halde kalbi ve bedeniyle Allah'ın önünde durması, huzura çıkarılacağı günde hesaba çekilmek için her şeyi görüp bilen Allah'ın huzurunda kıyamda bulunanın dehşetini andırır bu kıyam. Niyet ediyorsun, şimdi duruşunda da o tevazu, o hazır bulunuş olması lazım. Ondan sonra niyet ediyorsun. Niyet nedir arkadaşlar? Bu niyet konusunda da çok kafalarımız karışabiliyor. Niyet kalbin bir şeye karar vermesidir arkadaşlar. Niyet ettim dilimizle söylemek ise nedir? O vesveseden kurtulmak için kendimize yardım ederiz. Dille söylemek. Acaba niyet ettim mi etmedim mi diye. O yüzden mesela oruçta. İşte ne denir? Sahura kalkmak bir niyettir denir. İçinizden geçirdiniz. İşte ben yarın kaza orucu tutacağım diye. Sahura kalktınız. Kaza orucu tutacağınızı biliyorsunuz. Tekrar dilinizle söylememiş olsanız e, orucunuz kabul olur mu? Arkadaşlar olur. Çünkü siz zaten niyet ettiniz. Ama e, şöyle olsa olur mu? Yani kalktınız sabah oruç tutma fikriniz de yoktu. Ama ha yerim, ha hayır içerim, ha yerim çok meşgul bir gün, akşam oluyor, efendim hiçbir şey yiyip içmediniz, ezanda okundu. Oruç olur mu? Olmaz. Çünkü oruçlu geçirmeye en baştan niyet etmemiştiniz. Detaylarına ilmihallerde bakın. Bu dersin fıkıh bilgisi olmadığını unutmayın. Niyet Allah'ın sevabını umarak, azabından korkarak ona yaklaşmayı isteyerek günahlarının çokluğuna rağmen kendisine yalvarman için sana izin verdiğini bilerek namaz emrine ve namazı tamamlamak için aziz ve celil olan Allah'ın emrine icabeti gönlünden geçirmendir. Yani Allah rızası için Cenab-ı Hakk'a kulluğumu yerine getirmek, borcumu yerine getirmek için efendim e, bu namazı kılacağım diye gönlünden geçirmek. Öyleyse içinde Allah'a yalvarmanın kadrini büyüt. Yani e, bu çok önemli sıradan bir cümle gibi arkadaşlar şöyle düşünün yani siz mesela bir şeyi çok seviyorsunuz. Değer veriyorsunuz bir şeye yani iç dünyanızda. E, o değer verdiğiniz şey yani içinizde o değeri sakladıkça siz o değer verdiğiniz şeyle her karşılaşmanızda bu bir insan olabilir, bir yiyecek bile olabilir. Mesela benim öyle sevdiğim, çok sevdiğim bir yiyecek var. Genel olarak yemeklerle aram iyidir de çok sevdiğim bir şey var. Onu çok almam mesela. E, derim ki yani böyle şeyi kaçmasın ya, değeri kaçmasın yani, kıymetli olsun. Hani o zevki her defasında yaşayabileyim. Her gün yersem sıradanlaşır diye düşünüyorum kendim için. Dolayısıyla sen namazı böyle hani Allah'ın sana verdiği bir izin huzura çıkma izni büyük bir seçkinlik yani e, tamam herkes yapabilir bunu ama işte insana nasip oldu bu. İnsanlar içinde de iman edenlere, iman edenler içinde de namazın e, kıymetini bilenlere nasip oldu. Dolayısıyla bu kıymeti verirsen içinde ona nasıl ki işte sevdiğin bir çiçek, sevdiğin bir yemek, işte sevdiğin bir insan onunla karşılaşınca nasıl gözlerinin içi gülüyor, yanında saatin nasıl geçtiğini bilmiyorsun, nasıl zevk alıyor işte namaz da senin için böyle bir zevk aracına dönüşür. Ee, öyleyse içinde Allah'a yalvarmanın kadrini büyüt, Yani o senin için kıymetli bir şey olsun. Şimdi namaz kılacağım, ay birazdan ezan okunacak, namaza duracağız ne güzel ya Rabbim oh mis gibi. İşte seccadeyi sereceğiz, secdeye kapanacağız, Allah'ın ismini anacağız, tekbir edeceğiz, tesbih edeceğiz. Böyle onu sevinçle işte evet e, namazla kılmamız lazım bir kılsak da onu da aradan çıkarsak böyle değil de onu böyle zevk aldığın bir şey olarak hep içinde hayal et diyor. Kime yalvardığına, nasıl yalvardığına, ne ile yalvardığına bak. İşte o anda arından e, alnının terlemesi, arından alnını hayadan bahsediyor yani. Alnının terlemesi, dehşetten eklemlerinin sarsılması, korkudan da yüzünün sararması, lazım gelir diyor Tabii bu her birimizin çeşitli zamanlarda bulunabileceğimiz bir haleti ruhiye şimdi efendim kıbleye yöneldik kıyamdaki duruş duruşumuzdaki tadil erken kalbimizden namaza niyet ederken nasıl bir yeri var namazın kalbimizde bunu bilmek ondan sonra tekbir alıyoruz namaza duracağız Tekbirde de dilinin söylediğini kalbinin yalanlamaması gerekir Gönlünde Allah'tan daha büyük bir şey varsa arzuların Allah'ın emrinden daha üstünse ve sen Allah'tan çok isteklerine boyun eğiyorsan isteklerini ilahlaştırmış onları yüceltmişsin demektir. Yani sen bu Allahu Ekber diyorsun dilinle ama iç dünyana bir bak bakalım en üstün olan ne? İşte demin dediğim kalbimizdeki sıralama onun için çok önemli. Arkadaşlar dilinin söylediğini kalbin yalanlamasın. Gerçekten en üstte Allah mı var? Allah senin tekbir alırken yalan söylediğine şahitlik eder yoksa diyor. Yani sen Allahu Ekber diyorsun ama Allah Teala biliyor senin kalbinde en üstte, en yüce kendisinin olmadığını. Bu da münafıkların Peygamberimizin Allah Resulü olduğunu söylerken Allah'ın onların bu sözlerinde yalancı olduklarına tanıklık yapmasını andırır diyor. Tabii böyle bizi yerden yere vuruyor Gazali buralarda arkadaşlar. Çok Eğer içinizde zaten böyle büyük korkular taşıyorsanız Gazali'ye çok da kulak asmayın. Kim için söylüyor Gazali bunları? Hani geçen derste de anlattım bu konuyu sohbette. Gazali bunu kim için söylüyor arkadaşlar? Vurdum duymaz, kalbinde ne var, kimi seviyor, kim aşağıda kim yukarıda. Bunlara hiç dikkat etmeyen insanlar için söylüyor. Unutmayın yani. Eğer siz zaten bu konuda çok titizseniz ve zaten sizin böyle içiniz titriyorsa hani yanlış mı yapıyorum diye Gazali'yi de dinlediniz mi arkadaşlar Tam böyle evhamlar, bütün kuşkular, kendinize duyduğunuz saygı, evhamlar, kuşkular tavan yapıyor. Kendinize duyduğunuz saygı yerlere düşüyor ve e, halet yani sağlığınız bile, ruh sağlığınız bile bozulabilir. Kıraata başladık. Tekbir aldık. Kıraata başladık. Okuma sırasında kalbin alması gereken tavır Diyor. Burada Gazali burayı biraz uzun işlemiş arkadaşlar. Biz de e, olabildiğince detaylı burayı anlatmaya çalışacağız. Kur'an okumada insanlar üç gruba ayrılır diyor. Dili hareket ettiği halde kalbi gaflette. Yani söylediklerini anlamıyor, düşünmüyor, başka şeylerde aklı. Bu bizim için e, biraz üzerinde durmamız gereken bir konu arkadaşlar. Çünkü bizim için dediğim kim? Arap olmayanlar için. Yani bir Arap'ı düşünün. Aşağı yukarı bir işte ortaokul, lise eğitimi varsa Kur'an-ı Kerim'de okuduğu her şeyi anlayabiliyor. Yani her Arap anlayamaz mı? Biraz söylendiğine göre, yani ben de bilmiyorum Arap dünyasını. Eğitim hiç almamışsa ve mahalli lehçeleri konuşuyorsa Kur'an-ı Kerim onun için böyle bizim sıradan Türkçe konuşan insanımız için safahat nasılsa ya da işte divan edebiyatı nasılsa Kur'an-ı Kerim'de onlara biraz öyle geliyormuş. Biraz eğitim gerekiyormuş anlayabilmek için. Efendim e, Arap olmayanlar için e, hakikaten nasıl anlayacağız yani okuduğumuzu. Burada iki seçenek var arkadaşlar. Pratik, pratik söylüyorum. Yoksa herkes başka başka yollar da bulabilir kendine. E, birincisi Arapça öğrenmek. Burada da arkadaşlar gerçekçi, ben biraz gerçekçi olmayı severim. Biraz gerçekçi olmak lazım. Şimdi mesela bize gelip şöyle diyenler vardı. Artık kimse gelmiyor. Arapça öğretmeyi kalkmadığımız için, öyle bir şeye girişmediğimiz için. Başka mecralara gidiyorlar. Arkadaşlar şöyle gelip diyenler çok olmuştu zamanda. Hocam ben Arapça öğrenmek istiyorum. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar. Yani öğrenebilecek biri gibi durmuyor. Yaşı itibarıyla, eğitimi itibarıyla, çalışma alışkanlıkları itibarıyla diyorum ki bakın Arapça çok zor diyorum. Gerçekten çok zor bir dildir arkadaşlar. Arapça zor diyorum, basit bir şey değil. Yani İngilizce'den çok daha zor. Yani kıyaslanamaz. Bir defa kesinlikle grameri öğrenmen gerekir. Arapça başka dillere benzemez arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki hocam diyor zaten ben çok öğrenmek istemiyorum. Kur'an'ı anlayacak kadar diyor. Bu şuna benziyor arkadaşlar. Ben çok Türkçe bilmesem de olur işte e, Mehmet Akif'i anlayacak kadar, Yahya Kemel'i anlayacak kadar. Ki onlar daha 20. yüzyılın başlarında yazdılar. Yani e, yakın sayılır. İşte ben çok e, Türkçe bilmesem de olur Baki'yi Fuzuli'yi anlayacak kadar falan gibi. Bir arkadaşlar böyle bir ders çalışma, yeni bir şeyler öğrenme, alışkanlıklarını kaybetmişse bir insan gelmiş 45 yaşına, 50 yaşına en son okuduğu kitap lisedeyken okuduğu kitapsa bu arada hiç yeni bir eğitim almamış, yeni bir şey öğrenmemiş, defter kalem tutmamış yani bırakmış bu işleri ise Arapça öğrenmesi biraz hayal, gerçekçi olan Biraz hayal. Yani Kur'an'ı anlayacak kadar bir Arapça öğrenmesi. Tabii ki yoksa Kapalı Çarşı'da Araplarla konuşacak kadar herkes öğrenebilir. E, iki, o zaman bu kişi ne yapacak arkadaşlar? ikinci seçeneğe geçiyorum şimdi. Bu kişi ne yapacak? E, hiç olmazsa namazda okuduğu sureleri çalışacak arkadaşlar. Onları ezberleyecek. Elemtara keyfe. Elemtara görmez misin? Keyfe nasıl? Feale yaptı. Rab bu ki bir ashabil senin Rabbin fil ehline ne yaptı görmez misin? Yani bu surede ne anlatılıyor? İşte elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ne demek? Yani bu surelerin meallerini, tefsirlerini çok iyi çalışacak. Çok iyi çalışacak. İkinci seçenek bu. Gerçekçi seçenek. Şimdi birinci seçeneğe tekrar dönüyorum. Bir Arapça öğrenemezsin sen. Boşver bu işi, bunun yerine bak bu surelerin tefsirlerini çalış, siyer çalış, hadis oku, böyle dini kitaplar oku, kıssalar oku bunlar çok daha önemli dediğimiz kesim var. Bir de mutlaka Arapça öğren dediğimiz kesim var. Bunlar kim arkadaşlar? Bunlar yaş olarak daha genç veyahutta da öğrenmeyi hiç bırakmamış, hayatı da buna müsait yani vakti var. Kafası çalışıyor, öğrenme e, melekelerini kaybetmemiş e, ve imkanı var, fırsatı var. Bu insanların da mutlaka Arapça öğrenmesi gerekiyor. Benim size acizane tavsiyem son dakikalar. Arkadaşlar çocuklarınız için en azından arzu edenler yani bak deneyin ve yapabilenler için mutlaka Arapça öğretmek için bir e, programınız olsun arkadaşlar. Yani ufak ufak da olsa, e, işi ehline sorun. Bakın ben Arapça nasıl öğretilir, en verimli nasıl öğrenilir ben bilemem. İşi ehline sorun, ehline danışın. Çok güzel fırsatlar var. Ülkemizde bilhassa bu Suriyeli kardeşlerimiz geldikten sonra inanılmaz fırsatlar var arkadaşlar. E, onlar için de bir e, hayatlarını kolaylaştıracak bir şey, imkan. Efendim bizim için de çok büyük bir imkan. Çünkü biz Arapça öğrendik ama hiç Arapça konuşmadan. Yani Arapça konuşan hiçbir hocamız yoktu. <gülüyor> yani, e, şimdi native speaker deniyor onlara. Yani kendi ana dili Arapça ve derse girecek Arapça konuşarak sana Arapça anlatacak. Yani bu ne kadar büyük bir zenginlik biliyor musunuz? Nasıl büyük bir fırsat? Dolayısıyla biraz bir programınızda, hayat programınızda bu olsun arkadaşlar. E, yöntemini bilmiyorum dediğim şu. Yani zamana yayıp 10 yıla, 12 yıla yaymak mı daha faydalı? Yoksa çok iyi odaklanıp 6 ayda, 1 yılda bunu halletmek mi daha faydalı? Onları falan araştırın. Biraz çalışın arkadaşlar. Bakın şununla bitireyim. Bu kıraat meselesinden devam ederiz Gazali'ye. Arkadaşlar e, benim... Hayran olduğum, şimdi şaşıracaksınız, hayran olduğum bir millet var. Yahudiler. Diyeceksiniz ki, ah hocam şaşırdınız herhalde sürtçülisan ettiniz. Nasıl yani? Diyeceksiniz. Arkadaşlar ben Yahudiler'deki kültürünü, dilini ve inancını sonraki kuşaklara aktarma azmine hayranım arkadaşlar. Nasıl yaptılar? Nasıl yaptılar? Dünyada başka hiçbir örneği yok. Ölmüş bir dili, ölmüş bir dil, İbranice ölü bir dildi arkadaşlar. Kaç bin yıl hiç konuşulmadı dünyada. Yani İbranice konuşulan bir köy, İbranice konuşulan bir kasaba yok. Böyle bir yer yok. İsrail yok. Kaç yüz yıl, kaç bin yıl bir düşünün. Ve bu kadar süre içerisinde, Nesilden nesile, nesilden nesile bu dili mutlaka öğrettiler. Her kuşak, bir sonraki kuşağa. Ve arkadaşlar İsrail'i kurdular, şakır şakır herkes İbradice konuşuyor ve dillerini tekrar canlandırdılar. Dünyada sanırım başka bir örneği yok. Linguistik çalışmadım ama bildiğim kadarıyla başka bir örneği yok arkadaşlar. Dolayısıyla bakın düşünün benim de akrabalarım, yakınlarım var. Almanya'daki, Avrupa'daki üçüncü nesil Türkçe konuşamıyor, Türkçe yazılmış bir kitabı okuyamıyor. Halbuki televizyonları var, köyleri var, Türkçe konuşulan kocaman bir dünya var. Arkadaşlar Türk edebiyatı var, kitapları var, her yerden ulaşabilir internet var. Ona rağmen arkadaşlar, onun için şunu unutmayın, dil beynin, düşüncenin ham maddesidir. Arkadaşlar beynin ham maddesidir. Yani mutfağınızda malzeme ne kadar genişse, ne kadar zenginse sizin kuracağınız sofra o kadar zengindir. E, Arapçayı öğrenmek, Arapça bizim arkadaşlar kitabımızın dilidir. Ve acizane kanaatim, e, Abraham Maslow'un bir kitabını okurken, Orada Plato deneyimi diye bir şeyden bahsediyor Abraham Maslow. Plato deneyim, Doruk deneyim daha doğrusu. Dünyada en çok zevk veren son saniyeler, en çok zevk veren olayları anlatıyor. Ben kendim için düşündüm, bana dünyada en çok zevk veren an ne diye güzel okunan bir Kur'an'ı anlayarak dinlemek arkadaşlar. Harika bir şey. Hepinize nasip etsin Rabbim inşallah. Size olmazsa evlatlarınıza. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.